Hamd en kifir antayi ben mubarek en fihi ala kül halin ve fih kül ve, ve selam ala şeyid el evli nevel muhammedin ve alihi ve sahibi ve mentebi ahvul bi ve muhammedin sallallahu ve sellem eş umur muhtesaati ha vekülle muhtesetin bir daha ve külle, -ah, ve külle ve bir at ve sahipi -e ve hafin ebi senedir muhtasil inen nebi sallallahu aleyhi ve sellelleme en huatsa ile böyleeti aes ve atil ecire hakkah hu Sadaka Resulullah bimakal ev kemakal. Aziz ve sevgili ve değerli muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, ihsanı, ikramı dünyada ahirette üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin o kıymetli hadis-i şeriflerinden o güzel gül bahçesinden bir müstesna buket her gün, her cuma, her ders, pazar gününde okuyoruz. Allah fırsat verdi ki elhamdülillah. Bugün de bir miktar okuyacağız. Bu hadis-i şeriflerinin okumasına başlamadan önce evvela Peygamberi ﷺ Hazretlerinin ruhu takine hediye olsun diye. Sonra onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ve hasreten verese bir nebî muhakkakin i ve Sâdât-ı veşâyih ruhlarına bu beldeleri fetheden fasih Sultan Muhammed Han'ın ve diğer fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye bu beldede methum bulunan enbiyaullah, evliyaullah, salihler, veliler, şehitler, gaziler, Hayratu ı hasenat sahiplerinin ruhlarına hediye olsun diye, uzaktan yakından bu dersi dinlemeye gelen siz değerli kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün yakınlarının, sevdiklerinin, Müslüman geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye, Bu i şerifleri bize nakil ve rivayet eden alimlerin, bu kitapta ismi geçen ravilerin, kitabı tasnif eden Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendimiz Hazretlerinin ve kendisinden feyz alıp bu güzel yola bağlandığımız Üstadımız, Şeyhimiz Muhammed Zahidi Bursevi Hazretlerinin ruhlarına hediye olsun diye biz hali hayatta bulunan müminler de Rabbimiz'in rızasına uygun ömür sürelim. Hüsnü hatimeler ile ahirete geçelim. Rabbimiz'in huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım. Cennetiyle cemaliyle müşerref olalım diye bir fatiha, üç ithal şerif okuyalım, öyle başlayalım. haberleri. Araç metnini az önce okumuş olduğumuz ilk hadis-i şerif, kıraamızül ahadis kitabımızın 74. sayfasının 5. hadis-i şerifidir. Ebu Hüreyre ile Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki: Atı saile velecaki ala ferez. Dilenciye diyor Peygamber Efendimiz: At üstünde bile gelse sizin yanınıza. Gene Derin bir şey, mahrum, bırakmayın, reddetmeyin, boş, çevirmeyin, diyor. Tabi at üstünde gelmek, az çok bir, demek, e, atın varmış bir adam satsaydın da ihtiyacını görseydin, filan gibi bir fikir insanın hatırına getirir, efendim, madem atım var, ne, ne gelip benden bir şey istiyorsun? Demek ki biraz varlığım var gibi bir şey hatıra getirir ama... Öyle bir mantık yürütmeyi uygun görmüyor peygamber efendimiz. Atı üzerinde süvari olarak gelse bile efendim gene bir şey verin. Belki doğrudur sözü. Efendim. Yalansa kendi aleyhine. Siz gene alırsınız. Efendim belki doğrudur. Ve e'tül ecire hakkahu ve ücretle çalıştırdığınız kimseye hakkını veriniz. Ücretini Çalışmasının bedelini veriniz. Kabla en fe arakuhu. Anındaki çalışmasından hasıl olan terler daha kurumadan parayı avucuna say. Daha terleri kurumadan parasını verin. buyuruyor. Şimdi muhterem kardeşlerim bizim dinimiz Suhura geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz peygamberlikle vazifelendiği zaman dünyanın hali şimdiki gibi değildi. Büyük mahrumiyetler vardı her vesileyle her zaman. Açıklıyorum bu konuyu. Bir hurmaya muhtaç durumlardaydı. Bizim gibi sofraları kalabalık değildi. Ekmekleri yoktu. Tıka yemek yemek şeydi e efendim Görülen, çok görülen bir şey değildi. herkese görülen bir şey değildi. Belki çok zenginler, çok oburlar vardır ama çok görülen bir şey değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretlerinin ocağında mübarek hane-i saadetinde o mütevazi şeyde ama mütevazi ama eşsiz şerefli hanede efendim aylarca duman tütmezdi. Yani ocak yakarak aş pişirmek bahis konusu olmazdı. Yani demek ki vesaire vesaireyle idare ediyorlar bir şey. Yemek, yemek, yemek yokmuş yani. Yemek cinsinden bizim tencerede, tavada pişirdiğimiz cinsten, ocakta kaynatıp kebap ettiğimiz, kızarttığımız cinsten bir şeyleri yokmuş. Günlerce aç kalırlardı. Karınları işe göçerdi. Sırplarına yapışırdı adeta. Şimdi göbeki insanların böyle Göbeğinin böyle olduğu gibi onların da göbekleri böyleydi. Yani dış bükey, iç bükey diyoruz optikte efendim aynaları ve mercekleri şey yaparken çok büyük fark vardı arada. Giyim de yoktu. Kumaş da çok bol değildi. E şey, bir hayvan keserlerse o hayvanın postundan efendim istifade ederlerdi. Onu sağından solundan dikenlerle vesairelerle Tutturup bürünürlerdi yani. Mağara devri gibi yani. Evleri de öyle çok ahım şahım ev değildi. Efendim şöyle hurma dallarından çatılmış, duvarları çamurla sıvanmış, barınaklar şek şeklindeydi. Efendim hatta baktığın zaman içi görünebilirdi, delikleri melikleri olurdu, iyi çamurla sıvanmamış olduğu zaman. Pencereler de yoktu, cam da yoktu çünkü. Paşa bahçe cam sanayi yoktu o zaman. Efendim, perde gererlerdi kapılarına. Kapı da yoktu. Evet. Şimdi istersen bir kapı, yarın istersen bin kapı da yoktu. Efendim, e, perde gererlerdi. Tamam, perde şey. Onun için bir evin içine bakmak içine girmek gibi günahtır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kişinin sağa sola da pek bakmaması gerekiyordu. Yani siz bakıyorsunuz pencereden, aa içeride efendim ışıkları yakmışlar, avizeler pırıl pırıl parlıyor, yatak şey masa donatılmış, herkesin elinde çatal tabak, görsünler diye zaten perdeler açıyorlar. Zaten şey, adamların niyetleri bizi görün, bak nasıl yemek yiyoruz filan diye. E trenle geçiyorsunuz, öyle olurdu biz Erenköy'de otururken, çuf çuf çuf çuf önümüzden sahneler geçerdi. Böyle köşklerin Efendim, odalarında, şeylerinde her şey görünürdü. Hasılı, tarif edilmeyecek kadar mahrumiyetli idi. Yüz numara yoktu. Yani ev, 400 cüzgün değil ki, yüz numarası olsun. Efendim, hala ne demek? Hela dediğimiz bizim. Arapça'da hala, boşluk demek. Halaya gidiyorum ne demek? Yüz numaraya gidiyorum demek değil. Yani boş bir yere gidiyorum. Dışarı bir çıkacağım, bir işim var, geleceğim. Ona ne deniyorduk? Def ihacet, kaza ihacet deniyordu. Yani işini görmek, ihtiyacını gidermek deniliyordu ona. Dışarıda bir yerde hallediliyordu yani, mahrumiyetten. Ve Peygamber Efendimiz isteseydi başka türlü teşvikler verebilirdi çünkü bize başka teşvikler veriyor. İlim öğrenin, muazzam bir teşvik var. Ya alim olun, ya öğrenen öğrenci olun, üçüncü olmayın, ya dinleyen olun, dördüncü olmayın, helak olursunuz. İlm'a muazzam teşvik var. Efendim, alnının teriyle kazanmaya muazzam teşvik var. Ama hane yapanın hane yapmasına teşvik yok. Duvarını çamurla sıvamasına iltifat yok. Evini birkaç çıkmışsa selamını almadı Peygamber Efendimiz. Bir gün mescitte oturuyorlardı. Ah! Bir ev biraz yükselmiş. Kimin evi bu? Falancalı. Biraz sonra adam mescide geldi. Esselamu aneke ya Resulallah dedi. Efendimiz aleyküm selam demedi. Adam beyninden vurulmuşa döndü. Resulullah selamını almıyor. Ne demek bir Müslüman için? Müthiş bir şey, işaret tabii. Sağolun sordu. Acaba Resulullah kıracak bir şey mi yaptı? Niye Resulullah benim selamı almıyor? Dediler ki sen gelmeden evvel şu inşaat kimin? Bu Kim bir kat çıkıyor? diye sordu. Senin inşaatın olduğunu söyledik. Belki ondandır dediler. Adamcağız hemen mescitten çıktı gitti. Evin o katını yok etti. Yıktı. Geldi. Tekrar Resulullah'a kuşkulu kuşkulu Esselamu Aleyküm Aleyküm dedi. Resulullah Efendimiz'e Aleyküm Selam dedi. Yani Resulullah Efendimiz teşvik etmiyor. Hatta açıkçası sözleri var. Evinizi 7 liradan fazla yükseltip de komşunuzun havasına ışığına efendim mani olmayın diye teşviki var. Bir insan evini fazla yüksek zaman ey zalim ne tarafa doğru gidiyorsun diye seslenir kendisi diye hadis-i şerifler var. Yani şeyi teşvik etmemiş. Bina işini efendim tantanayı, saltanatı, efendim köşkür sarayı teşvik etmemiş. Ve sahabe-i kiramın o mübarekleri fütühat olup da her birisi bir şehre vali oldukları zaman vali konağına falan gitmediler birazcık da otururum kalkarım dediler. Yani konakları onakları gönüllerine sığdırmadılar. Gönülleriyle onlara bağlanmadılar, ısınmadılar vesaire. Şimdi bu fakirlik içinde çok muhtaç insanlar olabilirdi. Açgözlü insanlar da olabilirdi. Fakir olmadığı halde efendim isteyen insanlar da olabilirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden gelip bir şey isteyen hiçbir kimseyi reddetmemiş. Varsa vermiş. Önüne böyle dağ gibi malzeme yığılmış olsa verilecek. Hepsini vermiş. Ondan sonra gelen olmuşsa sırtındakini vermiş. öyle. Yani böyle yok demek baş konusu değil. Birisi özenmiş bezenmiş. Resulullah Efendimiz'e bir elbise yapmış. Giydirmiş sırtına. Güzel. Tamam. Birisi geliyor. Ya Resulallah çok güzelmiş. Bunu bana versene. Al. Çıkartıp vermiş yanına yanaşmışlar, ya demişler, ne, ne yaptın ya? İşte daha yeni Resulullah sırtına bürüdü bu, yani elbiseyi hemen istedim. Onun da maksadı dünya saltanatı değil. Ölürsem üzerime örtsünler diye düşündüm diyor. Resulullah'ın, Resulullah'ın elbisesi üstüne örtülsün diye düşünmüş yani. Böyle bir hayat vardı. Ayaklarını örtseler, belleri açılırdı. Bellerini örtseler ayakları çıplak olurdu. Bu yoksulluk içinde gerçek fakirler çoktu. Sahte fakirler de olabilirdi. Ama hepsine verirdi Peygamber Efendimiz. Öyle bir gönül zenginliği içinde. Çünkü veren kazanıyor. Veren kazanıyor. Alan kazanmıyor. Veren kazanıyor. Birisi istiyor mu? Atın üstünde gelmiş. Karnım aç. Bir lokma bilmem ne. Al. Vermiş. Şimdi bizim ülkemize çok istisbar ediliyor bu. Yani o durumda olmadığı halde cebi para dolu olduğu halde, belki apartmanın hanları olduğu halde isteyenlere gazeteler yazıyor filan. Tabi aldatılmak da insanın hoşuna gitmiyor. Yani aptal yerine konulmak da insanın hoşuna gitmiyor. En iyisi fakiri insanın kendisini arayıp bulması. Fakirlerle temas halinde olması. Fakir semtlerle ilgiyi kesmemesi. Gece kondulardan dostlar edinmesi. En iyisi bu. Yani şeye üzüm kalmadan gitsen ara. Fakiri bul, yoksulu bul. Gerçekten efendim fakir olup da, veram olup, kan tükürüp de senden bir şey istemeyen insanlar var. Dışarıdan bakan insanın kendisini zengin sandığı ama akşam evde yiyecek lokması olmayan insanlar var. En iyisi onu bulmak. Hele hele böyle bir muhabbetli grup teşkil etmişsek, biz ihvan diyoruz birbirimize, kardeşsek, birbirimizi mutlaka bilmeliyiz. Benim öyle arzum var ki imkanım olsa her birinizin evleri gezeceğim, gideceğim, bir halinizi anlayacağım. Tabi bunu benim yapmam mümkün olmuyor. Neden? Bizim milyonlarca ihvanımız var. Elhamdülillah. Bu da güzel bir şey. Bunu fiilen istediğimiz halde yaptıramıyoruz. Ama siz birbirinizi bilin. Birbirinizi sevin. Birbirinizi ziyaret edin. Çünkü Allah için birbirini ziyaret edene Cenab-ı Mevla'nın sevgisi gerekli olur. Vacip olur. Hak olur diye hadis-i şerif var. Allah'ın sevgisi kazanacaksınız. Özellikle fakirleri kollayın. Özellikle fakirleri ziyaret edin. Gidin bir teneke kulübelerine. Yağmurlu havada gidin de başınıza su, yağmur damlasın yukarıdan. Bir görün içerisinin nasıl pis koktuğunu. Görün eşyaların nasıl perişan olduğunu. Nasıl yaşadıklarını bir görün bir de kendi yaşantınıza bakın. insafa gelin. İnsafa gelelim. Yani e, Peygamber Efendimiz'in vasıflarından birisi efendim şöyle kölelerle, dilencilerle, fukara ile muhabbetinin çok olmasıydı. Onlarla oturup kalkmasıydı. Dünyanın Gelmiş gelecek en yüksek şahsiyeti olduğu halde. Fakirleri severdi, fakirlerle oturur kalkardı. Fakirleri sevmemek akıl kârı değildir. Gidip zengin mahallesinde oturmak, yani eğer gidip de Gecekondu mahallesiyle irtibat kurmayacaksa tehlikeli bir şeydir. Şehrin en lüks semti neresi varayım orada ev alayım. Al ama Gecekondu'ları unutma. Haftanın bir iki günü de Gecekondu'larla dolaş. Biraz da oralarda kal. Bir gece de orada kal. Bir evinde gece kondalardan birisinde olsun da bir gör bakalım. Hanyayı, Konyayı, dünyayı, ruhrayı bir anla yani. Onun için Efendimiz bu genel fakr-ü zaruretten dolayı herhalde buyuruyor ki, atıyla bile gelse böyle. Mum adam olur ki. Yani zengin insan bile bazen şey oluyor. Bizim haçta Hemen gelirler böyle, rol ağlıyorlar. İşte bak, çantamı kestiler buradan, parayı aldılar, para. Bize yardım edin. Tabii, bayat bir numara bu. Herkes böyle şey istiyor. Efendim, hacılardan para istiyor filan. Bizim hacılardan birisi de, gerçekten böyle olmamış mı? diye kesmişler. Ustayan krizi, krizi kesiciler var. Böyle, e, hani böyle Ameliyat yaptırsan adamlara mükemmel şey yapacaklar. Kesme biçme yapacaklar. Deriye dokundurmadan, efendim hissettirmeden çantayı kesip içindeki efendim su, riyallerine, marklarına, dolarlara ulaşıp alıp gidiyorlar. çok oluyor bu. Hatta ben aldanmam, ben efendim kendimi çaktırmam diyen insanları bile yapıyorlar. Yani böyle bir funduna getirip 3 bin markım gitti. 2000 dolarım gitti diye duyuyoruz. Bir arkadaş geldi böyle bir şeyi söyledi. Bütün paralarım gitti diye. Bizim arkadaşlardan tanıdığımız bir kimse İstanbul'un şahsiyetlerinden hemen bir para topladık, verdik. Orada şey kalmasın diye. Ama Gerçekten olayın olduğu nereden belli. Kısa bir zaman sonra herkesten aldığı paraları getirdi, tıkır tıkır verdi. Halletmiş işini. Herhalde telefon etti, bir şey yaptı filan. Nasıl hallettiyse halletmiş, toplanan paraları iade etti. Yani belli ki o anda ihtiyacı vardı, sonra halletti. Şey yapmak istemiyor, kimsenin parasını kullanmak istemiyor. Böyle olabilir. Atıyla geliyordur ama kesesini düşürmüştür, beş parasızdır, istiyordur. Olabilir. Onun için dilenci Atıyla bile gelse, at üzerinde bile gelse, bilenci at üzerinde bile sana gelse, sen ona bir şey ver. Mahrum bırakma diyor efendimiz. Kendisinin geometrik şeyi bu. Şiari efendimizin. Devam ediyor ve ücretliye ücretini teri kurumadan öde. Çalıştım Akşama kadar çalıştım. Al para. 450 bin lira, 500 bin lira, 750 bin lira tak parasını ver. Şimdi çok insafsız gaddar insanlar biliyorum. Suudi Arabistan'da da var. Suudi Arabistan'a işçi olarak gitmiş çok kardeşlerimiz var ki oradaki yerlerde çalışmışlar. Hala parasını alamamışlar. Libya'ya gitmişler, iş yapmışlar. Hala parasını alamamışlar. Türkiye'de de öyle. Çalışmış, çalışmış, çalışmış. Efendim patron Patron buna borçlanmış. Utanmıyor musun sen işçinin parasını yenir? Kullanına. Vermemiş. Böyle durumlar var. Efendimizin tavsiyesi bu değil. Akşama kadar çalıştı mı? Çalıştı. Ver parasını efendim kable en ye ve ara kuhu teri eline parasını tutuştur. Tabi bu hani cep kalem diye bir şey vardır. Cet kalem diye telaffuz ediyorlar yanlış olarak efendim. Cep kalem yani kalem kurudu demek. Yani iş tamam oldu, kesin olarak öyle yapacak filan manası. Table en yicif ve araku prensibini unutmayın. Teri kurumadan. Şöyle bir şey de olabiliyor. Bir ustaya diyorsun ki şu şunu şöyle yap. Yarım bırakıp kaçıyor. E anlaşmışsın, şey yapmışsın. Birisi biraz daha fazla para verirse senin işin yarım kalıyor. Bırakıp kaçıyor. Bilmiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam üstü ücretinin verilmesini istiyor. İş bitsin, öyle borcu kalmasın, almama, kesme vesaire durumu olmasın. Tanıdığım arkadaşlar var. Adam cami yaptırmış. Suud'da çok güzel cami. Aman ne kadar güzel cami, bize de nasip olsa biz de böyle cami yaptırsak diyorum ben. İyama diyor beraber çalıştığı, kendisiyle iş yaptığı insanlara karşı çok gaddar bir patrondur bu ben diyor mesela kendisine iş yaptım kendisiyle işimden alacağım var hala vermedi diyor olmaz bir taraftan cami yaptırıyorsun milyonlar milyarlar harcıyorsun bu taraftan bir işçi sana kırdın çalıştırmışsın söz verdiğim parayı vermemiş. iş hususunda çok kadar diyor olmaz onun ücretini vermek de işte müslümanlığın bir yönü de o onun da ücretini hakkıyla vermek. Cami yapmak sevap ama ücretlinin amelenin ücretini çalıştığı gün hemen vermek. O da Müslümanlık. Bir tarafta Müslümanlık öbür tarafta yamuk efendim işler olmaz. Karakolda doğru söyler mahkemede şaşırır. Efendim bizim bacı haram yemez hamama gider bohça çalar. Tekerlemeleri gibi. Bu ne periz bu ne lahana turşusu sözü gibi. Efendim Cami yaptırıyor hacı efendi güzel, öbür tarafta işçiler kendisinden yaka silkiyor sil illallah, olmaz. Dört başı mamur olacak Müslüman. Hele hele kul hakkı daha önemli. Yani sen o camiyi yaptırmadan evvel kul haklarını bir öde bakalım yarın. Senin yakana yapışacak işçiler. Ver bakalım parayı diyecek. Onun hesabını veremeyeceksin. Cami yaptırdın diye onlar, onların hesabını ödeyemezsin. Onlar senin yakana bırakmazlar. Cami yaptırman ayrı ama niye bunun hakkını vermedin diye Allah onun sorgusunun sualini sorar. Aziz ve muhterem kardeşlerim kul hakkı yememeye çok dikkat edin. Kul hakkı üzerinize geçmesin. Herkesin hakkını bol ver, bol bol verin. Bol bol verin. Bu hadis-i şerifi unutmayın. Altıncı hadis-i şerif E izze yu yuizdikallahu ne yani kadar kısa. 4 kelime. E izze, emrallah. Yu izzik Allah veya yu kallah olabilir. 5 kelimeymiş. Gayet kolay. Ebu İmame Hazretlerinden İmam Beylemi e, nakletmiş. Diyor ki Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Allah'ın emrini aziz tut ki Allah da seni aziz kılsın. Allah'ın emri sözü iki manaya gelebilir. Bir, Allah'ın buyruğunu aziz tut. Yani Allah'ın emrini dinle. İçki içme dedi, içme. Kumar oynama dedi, oynama. Zina etme dedi, etme. Yalan söyleme dedi, söyleme. Gıybet etme dedi, etme. Vesaire. Allah'ın emri neyse, Allah'ın emri bu. Akarsular durur, dağlar taşlar erir, Allah böyle buyurmuş, biter. Kafamı kesseniz Allah'ın emrinden dönmem, buyruğundan başka şey yapmam. Emir bir de Arapça'da umur kelimesinin müfredi olarak iş, herhangi bir husus manasına gelir. Yani Allah Allah'la ilgili bir konuyu, bir işi önemse, izzetli tut ki Allah de seni aziz kılsın demek manasına gelebilir. Ee, i̇kisi de yani emir. İki manaya gelen bir kelime, bir çoğulu evamir olan buyruk manası, iki çoğulu umur olan işler manasına. Umur görmüş bir adamdır o vezir, yani çok işler geçmiş başından demek. Umur emirler yani işler. Allah'ın Allah'la ilgili konular oyuncak değildir. Ciddi ciddi konulardır şakaya gelmez. Bu işin şakası yoktur. Elektrikle ilgili konular, AIDS ile ilgili konular, kimya ile konulu, ilgili konular, hastalıkla ilgili konular, anayasa ile ilgili konular, efendim vesaire mühim de Allah'ın Allah'la ilgili bir konu önemli değil mi? Çok önemlidir. Çünkü Allah'la ilgilidir. Hafife alınmaz. Dalga geçilmez. Efendim, eee kulak tıkanmaz Allah'ın işine Allah'ın buyruğuna efendim gereken önemi vermek lazım her hususa şamildir bu Allah'ın e, emirlerine yasaklarına, haramlara helallere, dini konuların her çeşitine, hayatınızdaki her hususa şamildir bu mühim bir prensip olarak hafızanızda yerleşsin. E izze emrallah, yu izzekallah. Sen Allah'ın işini efendim kıymetli, önemli gör, önemli tut, Allah da seni kıymetli, önemli, izzetli eylesin. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, senin Allah yanında ne biçim bir kul olduğunu makbul musun, değil misin, iyi misin, kötü müsün, Allah seni seviyor mu, sevmiyor mu, cennetine mi sokacak, cezamı verecek, azap mı edecek? Bunu anlamak istiyorsan diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde senin yanında Allah'ın durumu ne? Onu bir düşün diyor. Senin yanında Allah'ın durumu ne? Allah'la ilişkin ne? Allah'ın hayatına bakıyorsun sabahtan akşama Düşüncelerine, hareketlerine, davranışlarına bakıyorsun. Dinle, imanla, Allah'la, Kur'an'la, Peygamberle hiç mi hiç alakası yok. Hiç. Yemesi, içmesi, gezmesi, tozması, eğlenmesi, karanması, kazanması, harcaması efendim hiç mi hiç Allah'la ilişkisi yok. Sanki din diye bir şey gelmemiş, sanki Peygamber diye bir insan yaşamamış, sanki Kur'an diye bir kitap inmemiş, sanki haram helal diye bir şey yok. Adam böyle yaşıyor. Allah'ın yanında o adamın zerre kadar bir kadri kıymeti yok. Ahirette belasını bulacak, hapı yutacak demektir o adam. Neden? Allah'ın onun yanında, kafasında, zihninde, gönlünde bir şey yok ki, Bahsi yok ki. Onun için. E bir, bir başka insana da bakıyorsun sana göre fırsatlar kaçırıyor. Sana göre aptallık ediyor, ahmaklık ediyor, enayilik ediyor diyorlar bazen. Harama bulaşmıyor, rüşvet almıyor. Bilmem ne vesaire vesaire. Bizim müfettiş arkadaşlardan birisi bir gayrimüslimin ticarethanesine girmiş. Testiş yapacak. Murakıp müfettiş neyse efendim Masanın üstündeki bütün evraka el koymuş. Şöyle bir küçük defterde de var. Demiş ki adam, o defteri bana ver. O dükkanın defteri değildir. Onu bana ver, özel defterimdir. Demiş bizim görevimiz, ticarethanede, masada bulunan bir şeyi ayıramayız. Şöyle bunu inceleyeceğiz. Aşağıdan bakarım, özelse, senin bilmem, şeylerim varsa beni ilgilendirmeyen konuları yaz, içeren ilahi dergisi ise mesela mecmuası ise verir ama inceleyecek demiş ki sen onu hiç inceleme açma sana şu kadar para vereyim Hayır demiş şu kadar vereyim hayır demiş şu kadar vereyim Hayır öyle rakam gittikçe yükseliyor Muazzam rakamlara doğru çıkıyor çünkü ticari o ticaretinin bütün sırları orada. Yani kayıt dışı efendim gerçek durum o. Şimdi benim tandıklarımdan birisi diyor ki biz görevimiz iyice bazı firmalara gidiyorduk, hesaplara bakıyorduk. Firma kar etmiyor. E bizden kredi istiyor. Efendim biz de onun ticari durumunu incelemek için, teftiş etmek için gitmişiz. Kardeşim biz sana kredi veremeyiz. Çünkü senin durumun derba. Baksana. Hesaplarında ortada hiçbir şey kazanmıyorsun. Yok diyor. Cebinden bir defter çıkartıyor diyor. Bakıyorsun ki dünya kadar kar etmiş. Yani vergi kaçırmak için yok diyor. Tabii o şahıs hiçbir paraya tenezzül etmemiş. Açmış defteri. Hakikaten ticarethane bir sürü efendim kayıda geçmemiş, işlemler yapmış, vergi kaçırıyor, kar göstermiyor, vesaire falan. muazzam bir şey var, suistimal var, kötü durum var, raporunu tutmuş, firma cezaya çarpılacak, büyük cezalar alacak Yani Almanya'da falan olsa iflahını keserler. O firma biraz, e, belini doğrultamaz. Öyle bir ceza verirler ki, kendisini satsa ödeyemez. Öyle hale getirirler, bir daha yapamaz. Bir şey kaçıramaz. Çok sıkı takip ederler. Tabi bizim arkadaşımız dürüst Müslüman efendim, raporunu tutmuş vermiş aradan zaman geçmiş böyle bir ay, iki ay, üç ay sonra amiri çağırmış demiş ki sen o defteri orada yakaladığın zaman sana o müessesenin sahibi olan herif Şerif kaç para rüşvet teklif etti? Uuu şu kadar büyük rakam almadığında kal, enayi demiş, şimdi o işi bakanlıktan halletti demiş, ceza bile yemiyor demiş. Enayi sayıyorlar. Sen aslında böyle bir insanın al da öpte başına koy, tepsiş kurulunun başına getir, devletin en yüksek mercilerinde görev ver, böyle insanlar, böyle sicilli insanları idareye hakim et, bak Amerikan yardımına ihtiyaç var mı, yok mu gör o zaman. Yani böyle dürüst insanlara ver, memleketin yönetimini, Bakalım bütçemiz yeter mi, yetmez mi, denk gelir mi, gelmez mi, işler yürür mü, yürümez mi, gör. Her yerde domuz gibi yiyorlar yetimin malını, şeyin malını. Kastelerde okuyoruz, dehşet içinde kalıyoruz. Takip de edilmiyorlar. Hele bu banka denilen şeylerle paralar toplanıyor, toplanıyor. Efendim, deveyi hamutuyla yutan, deve, hamut ne demek? Devenin üstündeki o semeri mömeri, ıvırı zıvırı devenin boyu posu ortada, bir de hamutu üstünde... Deveyi böyle hamutuyla bok, yutuyor. Bir deve olsa bir daha yutacak. Bir deve olsa bir daha yutacak. Yine de ortada. Gene de izzetli itibarlı. Hem de İslam'a çatar. Bağırır, çağırır, bilmem ne filan. Hem de ilericidir. Hem de devrimbazdır, Hem de düzenbazdır. Çünkü onlarla kendisini koruyacak. Başka koruyacak malzemesi yok. Hem de layıktır üstelik. Çünkü din onun aleyhine. Çünkü din rüşvete yasak koymuş. Elbette layık olacak. İnsanlar layık olur mu? Devlet inançlılara eşit muamele etme bakımından olursa layık olur. İnsan layık olur mu? İnsanın bir inancı vardır, mü'mindir yoksa kafirdir. İnsanın layıkı olur mu? E hocam yani başkasının inancına saygı yok mu? Başka, başkasının inancına saygı benim dinimin içinde kendisinde var. İnancımın gereği olarak. Yani ben isteseydim yedi asır Anadolu'da hakim olduğum devre içinde tozunu çıkartmaz mıydı bu Hristiyanların? Ne Fener Patrikhanesi kalırdı, ne Bulgar Kilisesi kalırdı, ne Ermeni Kilisesi kalırdı, ne Ermeni kalırdı, ne Rum kalırdı, ne Yahudi kalırdı. Yer üstünden soyunu sokunu kazır, müzelerde adı kalırdı yani. Öyle yapabilirdik. Çünkü Osmanlı Devleti Aliyesi her sene şeye sefer yapıyordu. Viyana'ya kadar gidiyordu, geliyordu, gidiyordu, geliyordu. özleri patlıyordu adamlar. Amerika'ya ondan gittiler. Buradan kış oladığımız için Amerika'ya gittiler. Amerika'yı öyle buldular. Başka bizim şeylerimizle yollar kesilmiş olduğu hiç. İsteseydik yapardık yapmadık. Neden? Benim inancımın içinde o saygı, o sevgi, o müsamaha, o anlayış var zaten. İnsan layık olur mu? İnsan dindar olur, Müslüman olur veya Müslüman olmaz, kafir olur. Çık erkekçe, efendim, mertçe ben kafirim de. Ben de sana açıklayayım meseleyi. Kafir olman mümkün değil. Kafirlik gayri ilmi bir şeydir. Mümkün değil. Bak işin doğrusu mümin olmaktır. İlim, irfan, efendim, tarih, kültür, deliller, inanmış olman gerek, olmanı gerektiriyor diye ispat edeyim mesela. Mümkün. Zerrin Akın diye bir hakim, hanımefendi, güzel bir kitap yazmış ilim bakımından İslamiyet diye. diğer İşler Başkanlığı yayınları arasında da yayılmış. Ne kadar güzel ispat ediyor. Sonra... Yine efendim, Rahmi Balaban'ın topladığı bir kitap var. İlim, efendim bilmem, din ve böyle şey üzerine makaleleri toplamış. Bir ilim adamının Allah'a inanmasını gerekli kılan efendim, deliller filan diye makaleler var. Amerikalı Morrison bilmem şöyle demiş, bilmem kim böyle demiş. E, bu işin bir akıl mantık o varsa yeryüzünde akıl diye, mantık diye, ilim diye bir şey varsa kafir olamazsın kafir olursan ilme karşı olarak ilmi kabul etmeyerek kafir olabilirsin. Münkır o isen ilmi reddederek münkır olabilirsin. Müşrik isen kafan bulanık olduğu için, aptal olduğun için müşrik olabilirsin. Akıllı olsan mümin olur. İspat edeyim. Ama erkek şöyle de söylemiyor ve kafası da muntazam değil. Yani kafası niye muntazam değil? Şimdi bir insanın kafasında muhterem kardeşlerim, mantığın gereği olan bir takım işlemler yapılır. Bir bilgi vardır, o bilgiden bir sonuç çıkar. Efendim, şeyden, tüme varım, tümden gelin filan diye isimlendiriyorlardı. Endeksiyon, dedeksiyon, efendim, mantık yürütme, akıl yürütme şeyleri filan diye. Efendim, şimdi, ben, Müminim, İslam'a inandım diyorsa bir insan, bu büyük önermedir. Ben İslam'a, Kur'an'a, Allah'a inandım diyorsa bir insan, bu büyük önermedir. Bu büyük önermenin tabii sonucu, kompütöre versen de böyledir, hangi akıllı insana sorsam da böyledir, efendim ben şeriatı kabul ediyorum demektir. Bunun tabii sonucu. Ama ben müminim deyip de ben şeriatı kabul etmiyorum diyorsa bir insan, o zaman tezattır bu. Yani mantık dışıdır. Mantığa aykırıdır. Çünkü o zaman eğer şeriatı hakikaten kabul etmiyorsan, sevmiyorsan ya sevmiyorum, şeriatı istemiyorum. Ha o zaman sen mümin değilsin, sen kafirsin kardeş. Senin kendinden haberiyor. Haberini yok. Çünkü bunları inkar edemez. Bizim dinimizde kafir deniliyor. İşte sen de inkar ediyorsun. Millet bunu bilmiyor. Hem Müslümanlığı bırakmıyor, ver Müslümanlık benim malım, bırakmıyor, çekiştiriyor ucuna. Hayır benim de malım diyor, hem de şeriatı ağzını açmış, gözünü yummuş, küfür ediyor. Çatıyor karşısında. Hem demokrasiye inanıyor, hem zulüm yapıyor. Hem adaletin başında, hem efendim katili kaçırtıyor. Hem kanun yapma mevkiinde, hem anarşiyi destekliyor. Yani bunun halini sopadır, başka bir şey değil. Nus ile ıslanmayanı etmeli tektir, tektir ile ıslanmayanı hakkı kötektir. Kulaklarını eşek kulağı kadar uzatmak lazım. Öyle bir insan tutup daha da uzatılsan uzatmak lazım. Çünkü akıl dışı, mantık dışı, kanun dışı, adalet dışı efendim, sahtekennik. O öyleyse böyle olur. Şimdi Avrupa'da bir öğrenciyi mantıklı yetiştiriyorlar. Bilimsel araştırma yapacak şekilde yetiştiriyorlar. Onun için Avrupalı bir kimseye bir şey söylediğim zaman doğru dedi mi tamam. O doğruysa binaenine şöyle yapman lazım dediğin zaman, ha doğru diyor. Doğru sonucu buluyor. Bizimkine diyorsun ki, sen Müslüman mısın? Müslümanım. Tamam. O zaman Müslüman olduğuna göre, ey kızım, örtünmen lazım. Hayır. E ne oldu? Müslümansan örtünmen lazım. Çünkü Allah örtünün diyor. Kur'an-ı Kerim'de Yani mantık dışı bir kafa içinde yaşamaya bizim memleketin acayip münevverleri alışmışlar. Acayip bir e, münevverlik. Mantık dışı. Yani kafasındaki bazı bilgiler bazı bilgilerin karşısında kafasını düzene sokamamış. Kafası düzensiz insanlardan her şey beklenir. O zaman efendim cuma namazında namaza gelir akşamüstü içki içmeye boğazı emredyana gider. Arkadaşlarıyla. Bir taraftan faiz yer bir taraftan hayır yapar. Yani işte böyle o zaman tezaklı olur. Neden? Kafası düzensiz. Kafası bozuk, yamuk. Yamuk olunca böyle olur. İslam düzen getiriyor, akıl getiriyor, tefekkür getiriyor, felsefe getiriyor, doğruluğu getiriyor. Diğer hadis şerif. O taytu malam yuta ahadu min al-mbiya ikadi. Nusirutu bir ru bi ve taytu ve ahmede ile liyet turabu tahura. Ve ümmeti hayral ümem. Hazreti Ali Efendimize radiyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Übeyb bin Ka'aptan da rivayet var. Ahmed bin Hanbel Hanbeli mezhebin koyucusu, aynı zamanda hadis alimi kitabına o yazmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki Sayitu bana verildi. Maalem yoksa Ahadu min Benden önceki peygamberlerin hiçbirisine verilmemiş olan bazı şeyler bana verildi Allah tarafından. Benden önce kimseye verilmemiş, başka peygamberlere verilmemiş olan bazı şeyler verildi. Ne verildi? bir birrobi. Heybet ve korku ile Yardım olundum. Yani benim heybetim, benim korkum, benim azametim düşmanın kalbini titretiyor. Daha bir şey yapmadan, ağzımı açıp bir şey demeden ödü patlıyor karşı tarafı. Hatta bir başka rivayette vardır, bir aylık mesafedeki düşman korkudan titr titre. Peygamber Efendimizin heybeti öyleydi. Heybeti maneviyesi o kadar muazzamdı ki. Düşmanı görmeden daha, düşmanla karşılaşmadan, düşmanla arasında bir aylık mesafe varken düşmanın yüreği ağzına gelirdi. Küt küt atmaya başlardı. Peygamber Efendimiz'in korkusunda. Düşmanın yüreği ağzına gelirdi. Bu bir şey, heybet. Allah'ın peygamberine, sevgili kulu Muhammed Mustafa'sına verdiği bir meziyet bu. Manevi bir hal bu. Düşmanın ödü patlıyor. Şimdi de öyle. Bu, çünkü bu güzel vasıf ümmetinde devam eder. Ümmet-i Muhammed'den Amerika korkar, ödü yüreği yüreğe ağzına gelir, Rusya korkar, Çin korkar, efendim, İngiltere korkar, Fransa korkar, İtalya korkar, Yunanistan bacaksızı korkar, Ermenistan korkar, hepsi korkar. Neden? E, bu korkuyu Allah bize bir vasıf olarak vermiş. Bizim etrafımızda bir manyetik alan gibi e, etrafımızda olanlar korkuyor bize. Gerçek İslam'dan korkarlar. Kim korkar? El hainu, haifun deniliyor ya, hain korkar. Mümin korkmaz, mümin sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin korkusu kime? Kafire, haine, zalime, efendim, müşrike. Sevgisi kime? Mümine. Efendimizin aynı zamanda bir sevgi şeyi vardır. Yüzünü gören aşık olur. Ben bazen böyle Avrupalılardan, Amerikalılardan Müslüman olanlara soruyorum. Efendim feleğini şaşırmış böyle gözleri sevdalı sevdalı. Nasıl Müslüman oldun diyorum. Resulullah Efendimiz'i riyada gördüm de fren diyor. Yani cemalini bir görmüş feleğini şaşırmış adamcağız. Mesle olmuş. O tarafı da var. Mü'mine böyle, kafire öyle. Mü'mine sevgisi yayılıyor. kafire korkusu. Bu bir. İkincisi Yerin anahtarları bana verildi. Miftah anahtar demek. Yerin anahtarları bana verildi. Bunun manası ne olabilir? Ey kulum, ey Muhammed-i Mustafa al sana Anadolu'nun anahtarı, al sana Balkanların anahtarı, al sana Orta Asya'nın anahtarı, Afrika'nın anahtarı, falancanın, filancanın anahtarı. Ne deniliyor o ülkeleri alan kimselere? Fatih Açan demek. Anahtar da miftah demek. Yani açıcı demek. Yani efendim yeryüzünün anahtarları bana verildi. Bu ne demek? Efendim yeryüzü bana ihsan oluyor. Senin mülkündür, ev senindir, odaları senindir. Adı Resul'üm anahtarlarını buyur. Konan anahtarları deste deste senin elinde. Tabii bu İslam yeryüzünün her tarafına yayıldı. Şu anda yeryüzünün her tarafında İslam var. Rusya'da da var. Çin'de de var. Amerika'da, Amerika'da da var. Ama küfür de var, elbette olacak. Tabi olacak. Ortadaki insan kafiri görecek, mümini görecek, tercihini yapacak. Mümin olursa sevap kazanacak, kafir olursa cehenneme gidecek. Ama kimseyi dıtlayamayacak, kimseye ayıp bulamayacak. Hiçbir şekilde mazeret söyleyemeyecek. allah Teala Hazretleri ona diyecek ki, sen İslam'ı duymadın mı? Duydum. Senin komşun Müslüman değil miydi? Müslümandı. Sana İslam'ı tebliğ etmediler mi? Ettiler. Niye Müslüman olmadın? Edepsiz, alçak. Hadi bakalım. Gir cehenneme diyeceğim. Yani şu, şu zamanda İslam'ı duymayan, bilmeyen kaldı mı? Kalmadı. Güney Amerika'da da var, Afrika'da da var. Efendim, Avrupa'da da var. Rusya'yı gezdik. Türkiye'den pek çok insan, Rusya'nın pek çok yerine gittiler. Moskova'da bile cami var. Roma'da bile cami var. Fransa'da, Almanya'da her şehirde camiler var. Her yerde Allahu Ekber deniliyor. La ilahe illallah deniliyor. Allah'tan başka ilah yok deniliyor. Muhammed Allah'ın kuludur deniliyor. Efendim, beşere tapılmayın deniliyor. Tapmayın deniliyor. tapılmayın deniliyor. deniliyor. Efendim, Allah'ın gönderdiği peygamberleri şaşırıp sapıtıp da Rab edinmeyin deniliyor. Bunu bilmeyen kaldı mı? Domuz gibi biliyor. Hepsi biliyor. Niye? Bırakamıyor. Menfaati bırakamadığı için bırakamıyor. Kurulu düzeni bozulacak diye, parası pulu azalacak diye, huzuru kaçacak diye sanıyor, şeytan öyle korkutuyor, ondan Müslüman olmuyor. Yoksa İslam'ı duymayan kaldı mı? Kaldıysa o da onun kusuru. İncelesin biraz. Biraz araştırsın. Evet, İslam'ı hiç duymamış olabilir. Bizde bile var. Arası babası Müslüman, işte geç, dünkü gazetelerde vardı, bizim Ankara'daki şeylerden, fakülteden talebem olan bir profesör şimdi öyle söylüyor. Yani yüzde onunu bilmiyorlar İslam'ın diyor. Şeyin, Türkiye'nin münevverleri hani aydınım, okumuşum, diplomam var, ıvırım zıvırım diye böyle efe efe ortada dolaşan adamlar İslam'ın yüzde onunu bilmiyor. Yüzde doksanından haberi yok. İslam diye bir şey bilmiyor. Amerika'da okumuş çocuk, geliyor, gusül haberiyor. hadiriyor. Nikahı, nikahı kıyılacak, bir düğün yapacaklar, hocayı çağırıyorlar, kelimeyi şahit getir diyor hoca, dili dolaşıyor, hiç şey yapamıyor, söyleyemiyor. Hiç söylememiş ki ömründe öyle acayip bir kelime. Eşhedü en la ilahe illallah, Türkçe değil, Arapça ve eşheden enne Muhammeden bilmiyor. Gusül bilmiyor, insan efendim, yıkanması lazımmış, gusül abdesti alırmış efendim, vesaire bilmiyor peygamberin kim dediğiniz zaman haberi yok. Einstein'dan haberi var, Descartes'tan haberi var efendim bilmem Kant'tan, Pascal'dan haberi var. Efendim her şeyi biliyor şeytan gibi, efendim tilki gibi İslam'dan haberi yok. Oğlunu maşallah yetiştirmiş baba zengin. Efendim dayamış parayı efendim okutmuş Amerika'da. bir e, çocuk okumuş, öğrenmiş, çok güzel İngilizce biliyor, telaffuzu harika. Efendim iş hayatını öğrenmiş ama İslam'ı bilmiyor bilmeyen çok o da onun kusuru öğrenseydi görmüyor mu camileri duymuyor mu sabahları Allahu Ekber'i şu Fatih Camii'ndeki şu minaredeki şu ezanı duymayan var mı ya yerler gökler çınlıyor Allahu Ekber'le eşhedü la ilahe illallah'la hiç mi bu sözün manası nedir diye hiç mi düşünmüyor o kadar kavga yürütüp münakaşa var ortalıkta yani bir Hristiyanlık var, bir Yahudilik var, bir Müslümanlık var. Birçok yerde din savaşları olmuş tarihte. Şimdi de efendim perdelerin arkasında aynı duygular insanları gene birbirleriyle çarpıştırıyor. Hiçbir mi merak etmemiş, etmemiş. Aa, bu kadar dangalaklık olmaz. Bu kadar ilgisizlik olmaz. O da ondan cezayı çekecek. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki Allah cahili iki misle azaplandıracak. bir adam. Ekmek sana nereden geliyor? Su sana nereden geliyor? Hayat sana nereden geliyor? Öldükten sonra nereye gideceksin diye araştırsana. Hiç mi kafan çalışmıyor? Hiç mi kalbinde merak diye bir şey yok yönünde? Kafanda soru diye hiçbir şey yok mu? Hüsnü Süali menel ilim buyurmuş peygamberimiz. Güzel soru sormak alimlik alametidir. İlim ilmin bir parçasıdır güzel soru. Soru sorsana bir adam. Soru sor, cevabını araştır. Kendi kendine soru sor, çevreye soru sor biraz. Merak et biraz ya! Bu ne biçim böyle uyuşukluk, efendim, hiçbir şeyle ilgilenmemek? Etrafla ilgilenmemek ölülerin halidir. Canlılar etrafla ilgilenir. Bir böceğin yanına yaklaştığınız zaman zıp diye kaçar, etrafına bakar, hareketleri takip eder. Bir sivrisine yakalayacağım diye akla karayı seçersin akşam, bızz diye kulağının dibinde uçmuştur, ışığı yakarsın, yakalayacağım diye ödüm patlar. Neden? tedbir alıyor. Etrafta ilgisi var. Senin gölgenden kaçar, efendim, görmeyeceğin şeyi hesaplar vesaire filan bir sivrisinekle baş edemez. Biraz araştırma lazım. O araştırma, o aşk, o şevk, o şey olmayınca tabi onun da cezası var. Ama ben garantili bir şekilde şunu söyleyebilirim size muhterem kardeşlerim. allah Teala Hazretleri masum bir cahilede yani kastimliğe mahsusu yok özel bir inadı yok masum hiç düşünmemiş afedersin, yani, özür dilerim hiç farkına varmadım çarptım sana diyor ya adam hani mesela çok düşünürken yolda kıp çarpıyor affedersiniz diyor kıp kırmızı yapıyor çarpmak istemiyordu masum ha, masum bir cahile vallahi ve billahi Allah delil gösterir rüya gösterir başka şey gösterir birisini karşına getirtir konuşturur Kulağına o mesajı sokturur. Muhammed Ali kuleyi efendim ringte seyrederken, yani Hakbin İslam'dır diye bağırttırır. Uzaydan gelen efendim astronota İslam dini Hakbindir dediltil. Amerikan dolarının üzerinde In God We Trust. Biz Allah'a tevekkül ediyoruz yazısının yazıdıktır. Doları görünce karşısına gelsin de neymiş bu iş diye düşünsün diye mutlaka bir vesile çıkar. Bin bir vesile çıkar da o vesilelere kulak tıkadığı için cezasını belasını bulur ahirette insan. Onun için ben şahsen kendi hayatımdan biliyorum. Kanter içinde böyle kıyamet kopmuş hesaba çekiliyorum falan diye ortaokulda görürdüm böyle rüyaları. Muhakkak herkes görür. Herkese Allah bir ikaz şey gösterir. Bana gelen bu kağıtları bir bilseniz ben bunları çuvallara dolduruyorum, diriktiriyorum. Efendim, neler var? Rüyalarla, şeylerle. Neler, ne mesajlar geliyor insanoğluna Allah'tan? Ama kulak tıkıyor, araştırmıyor, dinlemiyor. Ve sümmitü Ahmet'e ve bir da ben Ahmet diye isimlendirdim. Ahmet ne demek? En çok methedilen en çok, efendim, en yüksek şahsiyet, Ahmet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini İncil ayetleri bildirmiştir, Hristiyanlar bekliyorlardı Tevrat ayetleri belirtmiştir, Yahudiler gelecek diye bekliyorlar Peygamber Efendimiz zuhura gelmeden önce bir ahir zaman peygamberi gelecek diye bilgileri vardı. Onun, onun isminin Ahmet olacağı, kendi kitaplarının asıllarında yazılıydı. Tercümelerinde Ahmet manasına yakın kelimeler var. Paraklitus falan diye kelimeler var. Kesin. Bugünkü İncil'de bile var. Böyle bir hakikat ruhu diye tercüme etmişler en son. O bozuk tercümelerle. Bir hakikat ruhu gelecek. Hakikat ruhu kimdir? Hakikat ruhu Kimdir? Papazlar konuşmuşlar, alimler yazmışlar kitaplara. Hakikat ruhu kimdir, kimdir? Bir hakikat ruhu gelecek ahir zamanda diye efendim gerçek alimler bunun Hazreti Muhammed'in Mustafa olduğunu söylüyorlar. Papazlardan gerçek papazlar da bunu böyle söylüyor. Efendim bu hususta e, şeyler var, kafi miktarda malzeme var. Efendimiz işte böyle Ahmet diye isimlendirilmişti, o da onun vasfı. O vası o vasfona en çok övülen kul olma vasfına layık o sıfata yükselmiş başka bir kimse yok. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. vecu ile liyet-turab-ı tahura yeryüzü, toprak bana temizleme malzemesi olarak kabul oldu Allah tarafından. Temizleme malzemesi kılındı. Ben toprakla abdest alırım, Allah'a Ekber namaz kılayım. Bir insan çölde gidiyor. Uyudu, rüya gördü, bu abdesti alması gerekti. Su yok, al başına derdi. Çölde su yok, günüp oldu. Şimdi bu insan ne yapacak? Teyemmüm abdesti alır, toprağa elini vurur, yüzünü sıvazlar. Toprağa elini vurur, kollarını sıvazlar. Şeydir, Teyemmüm Kur'an'da vardır, Allah'ın emridir, müsaadedir, abdestle olur, namazlarını kılar, Bitti. Susuzluk bir efendim ibadetine engel vermiyor. Veyahut cünüp olmadı da yüz numaraya gitti geldi abdesti bozuldu Abdest alacak su yok. Efendim yine toprakla abdest alır. Yani teyemmüm abdesti alır. Hasta. Ameliyat masasından getirdiler. Yatağına yatırdılar. Yüz numaraya gitmesi mümkün değil. Zaten efendim e, idrar yolunda son da var. Kolunda efendim e, şey var. Ee, bilmem serum şeyi hortumu takılmış, kıpırdayacak hali yok. Namaz kılacak mı şimdi? Abdest alması lazım. Ne mümkün? Kalkması mümkün değil. Tamam, toprak cinsinden bir şey önüne getirilir, teyemmüm maddesi alır, orada gözüyle imaen namazını kılar. Bu nedir? Bir kolaylıktır. yer yeryüzü temizleme malzemesi olarak kabul olundu, kılındı, temizlik malzemesi kılındı diyor Peygamber Efendimiz. Yani bizim dinimiz kolaylık dinidir. İbadetlerde zorluk yoktur devamlılık vardır, kesinti yoktur. Şimdi biz ameliyat oluyorduk Haydar münah sahasında, e konuşuyoruz ameliyat olmadan önce, gezi, gezebiliyorsunuz konuşuyorsunuz, falanca ameliyat olacak falanca ameliyat olmuş, 3 gün 5 gün yatmış, o da dolaşıyor falan nerelisin, nasılsın, iyi misin? Tamam hacı amca, iyi, güzel namaz vakti geliyor, hadi namaz kılalım, yok diyor ben kılmam diyor. Niye? E ben ameliyat oldum, üstüm başım kirli, paslı, ıvır zıvır ya olsun sen özel durumdasın, mazeretlisin e, işte suya dokunamam, efendim sargılar margılar, olsun hepsinin çaresi var sargının üzerine mes yapılabilir efendim abdest yerine efendim teyemmür maddesi alır ama namazı geçirmek yok halkta bile geçirmek yok halkta bile namazı geçirmek yok hacı baba hacı olmuş sakalı böyle ama hastanede bulunduğu müddetçe hiç namazı kılmıyor, titrer insan ya Günde beş vakit Allah inne salate kânet alel-u'minine kitaben mevkuda sana namaz kılmayı farz kılmış. Allah'ın emrini nasıl küçümsersin? Nasıl kılmazsın? Hacı baba olmuş da namazın devamlılığı, şuurunu içine yerleştirememiş. Üstüm temiz değil, abdestim iyi değil bilmem ne diye namazı takdiriyor. Öyle şey olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü yeryüzü toprak kılınmıştır. Dinde kolaylık vardır. Bunun bir çaresi mevcuttur. Söylüyorum Yine aklı yatmıyor efendim. Gökten sana ayrı şey mi inecek yani? Ayrı hüküm mü inecek? Yoksa sen dinin ahlamını beğendiğini kendi kafana göre mi değiştireceksin? Öyle şey mi olur? Hadis-i şerifi tamamlayalım. Efendim toprağın da böyle bir temizlik valzemesi kılınması bir kolaylıktır Müslüman için. Çöri var. Dağı var. Susuz yeri var. Yolculuk hali var. Bin bir türlü hayatın durumu var, cihat var vesaire var. Onun için bu da büyük bir nimettir. Ve cüilet ümmeti hayral ümem ve benim ümmetim ümmetlerin en hayırlısı kılınmıştır. Bu da bana verilen bir imtiyazdır diyor peygamberimiz. Ümmeti Muhammed nedir? Ümmeti Muhammed ümmetlerin en hayırlısı. Hayrul ümemdir. Ümmetlerin en hayırlısıdır. Elhamdülillah ki biz de o ümmetteniz. Allah'a, <gülüyor> hadis-i olsun. O ümmet olduğumuzun, hadrini, kıymetini bilelim, ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ne demek bu güzel sözler? Ne demek bu güzel sözler? Ya Resulallah, biz senin ümmetin olmuşumuz ya, bu bize mutluluk olarak yeter. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet eder. Hani din-i İslam'a karınca kararınca elimize kılıcı kalkanı almışız. Ya Allah deyip cihad ediyoruz ya, senin dinine hizmet ediyoruz ya, şu veya bu şekilde suhde veya harfte Ya Resulullah. işte bu hizmetin şerefi bize şeref olarak yeter. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Ne güzel söylemiş. Yani bazen aklıma geliyor şu hadisleri açıkladığımız gibi, şu mevlid şerefi Şerif'i açıklasak bir Böyle bir seri şeyi yapsak, efendim vaaz yapsak da Mevlid'i açıklasak çok güzel bir şey. Mevlid çok güzel bir manzume. Harika bir manzume. Her beyti, her beytine bir edebiyatçı olarak aşıkım. Çok güzel. Alman'ın birisinin macerasını anlatmıştım. Hani şeyde Miraç gecesinde anlatmıştım. Gene anlatıvereyim. Bugün biraz durumum serbest sizinkini bilmiyorum Almanya'dan bir elçi gelmiş Türkiye'ye Bursa'da bizim Kazım amca diye bir tanıdığımız var o da Bursa'yı gezdirmekle hükümet tarafından görevlendirilmiş adam elçi Türkçe filan biliyor Türk kültürü de edebiyatını filan öğrenmiş ama Alman, Alman elçisi e konuşuyorlar, görüşüyorlar. Bizim Kazım Efendi rahmetli ihvanımızın yaşlılarından, Mekteb-i Ziraat muallimlerinden tabir öyle. Yani tarım okulu öğretmenlerinden şimdiki şeyle tabiriyle Mekteb-i Ziraat muallimlerinden Kazım Efendi, Almancası güzel diye bu elçiye mihmandar olmuş. Elçi Çelik Palası mükellef bir odada e, misafir ediliyor. Bursa'nın orasını burasını geziyorlar. Demiş ki elçi bir gün, Kazım efendi yarın da Süleyman Çelebi Hazretlerini ziyarete giderim. Şaşırdım diyor. Alman elçisi, Alman efendim. Süleyman Çelebi'yi ziyaret edecek. Hayret ettim diyor. Olur efendim dedim diyor. Biraz da sevindim diyor. Ertesi gün diyor, şu saatte işte geldi dedi diyor. Kahvaltı vaktinde gittik. Alman elçisi diyor, grand tuvalet giyinmiş, fırak giymiş. Resmi elbiselerini giymiş. Yani tam böyle bir protokol ziyaretine gidecekmiş gibi giyilmiş. E, demiş ki efendim ne oldu hani Süleymançı'da bir ziyarete gidecektik yani mezarlığın içinde otların arasında bir kabir onu ziyaret edeceğiz bu ne kıyafet böyle program mı değişti valilikte filan bir toplantı mı olacak bakan mı gelecek? veis cumhur mu geliyor ne oluyor bu kıyafet ne böyle redingot, furak bilmem ne filan böyle e, siyah bilmem ne şeyler grand tuvalet giyinmiş Alman ilçesi yok demiş Süleyman Çelebi için giyindim demiş oraya öyle gidecek yani reis-i cumhur kadar itibar ediyor Süleyman Çelebi'ye hey gafiller hey be yani şeyden haberi yok şu memleketin nasıl insanlar yetiştirdiğini Alman biliyor da şu memleketin evladı bilmiyor ya yani giyimine dikkat ediyor adam reis-i cumhurun yanına çıkacakmış gibi Süleyman Çelebi'nin karşısında hazırlanıyor edebe bak Almandaki edebe bak Gittik diyor, mezarın karşısında bir çakıldı diyor, böyle hazır al vaziyetinde, dakikalarca durdu diyor. E onun sevgi ve saygı gösterme tarzı öyle. Dakikalarca durdu diyor. Sonra dönmüş demiş ki, Kazım Bey demiş, siz demiş dünyada başka bir şair biliyor musunuz? Şu Süleyman Çelebi'nin şiirleri kadar kuvvetli şiir söyleyen, hangi şairin sözü şu beyit kadar kuvvetlidir demiş. Dedi gördüm ol Habib'in anesi, bir acep nur kim? Güneş pervanesi. Ber çıktı evinden nagehan. Göklere dek nur ile doldu cihan. Ne diyor burada? Ne anlatıyor Süleyman Cellebi? Bizimkiler dili unuttular. Efendim edebiyatı unuttular. Bilmez. Ne demek istiyor? Dedi gördüm. Ol Habib'in anesi. O Resulullah'ın annesi amina Hatun dedi ki gördüm. Ne gördü? Bir acep nur kim? Güneş pervanesi bir muhteşem şayan-ı nur gördüm ki güneş pervane kelebeği gibi onun etrafında sürüp kalır. Yani pervane kelebeği gelip de elektrinin etrafında mumun şamdanın etrafında döndüğü gibi güneş onun etrafında dönesi gelir. Görecekmiş gibi olur. Öyle muhteşem. Yani güneşten kat kat daha muhteşem bir nur gördüm demiş oluyor. Öyle bir nur ki güneş onun pervanesi mesabesinde. Bir nur gördüm kurup çıktı evimden. Birdenbire evimden parıldayarak o nur çıktı. Göklere dek nur ile doldu cihan. Şimdi kelimeleri bildi mi? İnsan tüyleri diken, diken oluyor. Annesi ne görmüş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu zamanında ne görmüş? Böyle bir nur görmüş. Nasıl anlatıyor Süleyman Çelebi? Dedi gördüm ol Habib'in anesi. Bir acep nur kim? Güneş pervanesi. kurup çıktı evimden. Nagehan göklere dek nur ile doldu cihan. Resulullah böyle doğmuş. Resulullah'ın doğumu olağanüstü bir şey. İnsan Resulullah'ın geldiği yere raiha-i tayyip'e yayılıyor. Onu gördüğü zaman gözleri kamaşıyor e, görenlerin. Öyle bir şey. Şimdi Alman onu hissediyor. Alman onu biliyor. Alman bu sözlerin manasının derinliğini anlıyor. Bizim kim bir şeyden haberi yok. Bizim paşalardan bir tanesi ne demiş? Bizim idaretteki profesör bir arkadaşa vallahi ifsadım demiş. Yani biz Hristiyanları ayıplıyoruz demiş. Allah'ım efendim inancı bozuk Hristiyanlar da Baba Allah diyorlar diye. Ayıplıyoruz Hristiyanları demiş. Ama demiş bizi de Mevlüt'te Allah ana diyoruz demiş. Tövbe yazıklar olsun ya. Hiç anlamamış ne Hiç anlamamış. O Allah ana yani Allah ona demek orada. Yani bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür cümle günah misli hazan. Allah adını zikredelim evvela vacip oldur cümle iş ve her kula. Allah adını her kim ol evvel ana her işi asan eder Allah ana. Yani bir işin evvelinde insan bismillah derse Allah ona her işi asan eder demek. Oradaki ana ona demek o eski Türkçe şey, ona kelimesinin o zamanki telaffuzu. Allah anne deniyor sanıyor. Allah baba dedikleri gibi Hristiyanların. Tövbe yazıklar olsun ya. Bu kadar bir kültürüne aşinasın. Ondan sonrası da ahkam kesmeye kalkarlar. Bu yarım çarık çürük bilgilerle Hristiyanlı beğenirler. Bak ne güzel Hristiyanlık dans var, içki var, kumar var. Papazlar şortlu kızlarla dolaşıyor. Efendim kilisede erkek erkeğe nikah kıyılıyor, evleniyor filanca erkek filanca erkekle ne hoşgörü var. Hristiyanlığı beğeniyor da İslam'ı beğenmiyor. İslam'da taassüf var diyor, koca sakallı hacılar diyor, mutaassıf insanlar diyor bilmem ne filan dininden haberiyor. İslam'ın güzelliğini Alman anlıyor, zavallı bizim kültüründen kopmuş insanımız, yüksek mevfileri çıkmış insanımız anlamıyor da Yalan yanlış şeylerle kafası dolu, İslam İslam deyince aklına çok kötü şeyler geliyor. Tabi bunda karikatüristlerin, efendim İslam'ın aleyhinde yazı yazan yazarların, dergilerin, gazetelerin, televizyonların herkesin sorumluluğu var. Lisedeki, ortaokullardaki öğretmen Şerif Mardin diyor ki, Amerika'da gidiyor, profesörlük yapıyor, geliyor. O, o efendim Boğaziçi'nde profesörlük yapıyor Şerif Mardin. Televizyonda bir programda Diyor ki, inkılaplar diyor. Sonradan diyor, lise yani anlayışsız, bilgisiz, kültürsüz lise öğretmenlerinin eline kaldı, kalın kafalı insanların eline kaldı da öyle oldu böyle oldu diyor. mahvetti şeyleri, devrimcileri, şeyleri, Kemalistleri. Beşer Rusya'da televizyonda böyle söyledi, gayet ciddi bir şekilde. Şeyde şaşırdı ne yapacaksın? 32. gündeki o şey. Allah. Evet, aziz ve muhterem kardeşlerim, işte e, İslam böyle ama bilmeyenler de böyle komik duruma düşüyorlar. allah Teala Hazretleri bizi ümmeti olduğumuzun ne kadar kıymetli olduğunu anlama noktasında sağlam eylesin. Hizmetini Resulullah'a hizmeti, dine hizmeti güzel yapmayı nasip eylesin. Has, halis hakiki Müslüman olmayı nasip eylesin. Çok utanıyorum Müslüman kardeşlerim, aziz kardeşlerim. Japonya kayıtsız şartsız Amerika'ya teslim olduğu tam bir mağlubiyete uğradı da belini doğrulttu. Şimdi Amerikan'ın canına okuyor. Amerikan şirketlerinin hisselerini alıyor. Amerika'yı içinden kurt gibi kemiriyor. Almanya beş tane devletin istilasına uğradı. Amerika, İngiltere, Fransa, efendim Rusya'nın istilasına uğradı. Belini doğrulttu da onlar gibi bir durumda olan Türkiye hala belini doğrultamadı, süper devlet olamadı onların karşısında dediğini yaptıramıyor yazıklar olsun bize yazıklar olsun bugüne kadar Türkiye'den gelmiş geçmiş, sorumlu olan insanları topuna, biz dahi neden? Alman kendi milletini kurtardı, Japon kendi milletini kurtardı, hala biz efendim bocalayıp duruyoruz onun için, neden? Kötülüklerle mücadele edemedik, hakkı göremedik, çalışamadık onun için Allah bize uyanıp hüküversin. Fatiha-i şerife, maal vesmele. Üç salavat-ı şerife... Bir Elen Neşrah Heket sure-i şerifesi besmeleyle 15 İhlas-ı Şerif suresi besmeleyle